efendimiz üzeriyorlar. hadisi Şerif menavi menaviden efvali kainat efendimize kainatın en efvali olan Hazreti Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimize salat selam getirmek salavat-ı şerife okumak Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinle ala alihi ve sahbihi ve sellim en kısası böyle salavat-ı şerife okumak abid azat etmekten eftaldır bir kul azat etmekten eftaldır evet, eftali kainat efendimize kainatın en eftali olan sultan-ı enbiya'ya salavat-ı şerife getirmek, bir köle azat etmiş gibi, bir kul azat etmiş gibi, haziletli ve sevaplı. Köle azat etmek çok mu sevaptır? En kıymetli sevap odur. Lakin ondan daha çok sevaplı salavat-ı şerife getirmek. Ne için bir esaratı esaretten kurtarmak, esaratı esarattan kurtarmaktan salavat-ı şerife eftal oluyor dersen, kendi canını cehennemden kurtardığın için salavat-ı şerife okuyu okuyu, kendi hayatını, kendi canını, kendi nefsini cehennemden kurtardığın için salavat-ı şerife getirmek, köle azat etmekten daha eftal.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 Vaktında 10 tane iman eden köleler oldu, cariyeler oldu. Lakin ağaları kafir olduğu için çok azab ettiler. Bilal-i Hazretleri de bir kafirin kölesiydi. Onların kilisesine girdi, putlarına hakaret etti, çıkartına gördüler, çok azab ettiler. Çok azap ettiler, ağasına vardılar, sen yaptırıyorsun bunu dediler. böyle ki ben yaptırmıyorum, size köle mi yemiyorum, gibi azap edin dedi. Kumların, sıcak kumların üstüne yüzüstü sürdüler, hakaret ettiler, dininden dön dediler. Ölsem dinimden dönmem, Allah'ından dönmem dedi. Allah'ın laftaniyetine, mi? başın ağın Allah olmadığına inandım dedi. Allah rahid mutlaktır. rahid sahibi olan Allah değildir. İman ettim dedi. Sultan-ı Enbiya'nın da misaletine iman ettim. Ona Allah'ın Resulü, Habibi sevgilisi, abdidir. Böyle iman ettim. Göğsünün üstüne İstediği kadar baş kaydılar, büyük büyük taş koydular. Medi'yi Mekke'nin en sıcak yerine götürdüler. Bunun altında usul usul canın çıksın senin. Neren o kadar putlarımızı bıraktın da, tek olan Allah'a iman etmişsin. Utanmaz herifler, sen burada öleceksin, çaren yok o taşların ve kayaların altında Bülalekadaş'ı yine Ya Vahid, Ya Vahid, Ya Allah, Ya Allah, diye Allah'ı zikrediyor. Peygamberimiz oradan geçiyormuş, yolu oraya rast geldi. Ya Rasulallah beni kurtarsan ne?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 Altında Ya Vahid zikrediyor, dayanamadım, ona ağlıyorum. Ben kurtarmaya geliyorum yine, ya Resulallah dedi ve fırladı Sıddık-ı Azam. <gülüyor> Onun ağasına vardı, dedi ki, bana şu köleyi sat. Hatırına geldi ki dünyada ne kadar malın var, malzam var, ne kadar servetin varsa birinci tüccarlardanı oldu sıddık Azam Efendimiz. Ülümünü vereyim de tek bilan kurtulsun diyordu. Ülümünü vereyim tek kurtulsun. Yalvarmaya başladı. Yok saklan dedi. İmkan yok dedi. O putlarınıza hakaret etmiş dedi. Onu inil inil öldüreceğiz dedi. Dedi ya sizin de cinsinizden, Yahudiden bizde köle var. Yedi bin Ahçakalarda parası var, parası beraber sana o köleyi vereyim, sen de bu köleyi bana diyor, rica ediyorum sana diyor. Çok hatırı sayılır, tüccarlar arasında hatırı sayılır, sözünü kırmadı, kafir olduğu halde o Yahudi köleyle değişti. O köleyi verdi, vardı, başı gözünden gitti. <gülüyor> Gitti, gül ağacının bundan tutukaldı. Ah, böyle on tane kurtardı diye haber veremem şimdi. Tamam. Ben yüz bin haber verirsem, bu menakut gülzarında zarında gerçi yüz bin gül diyer, bu Gülistan'dan haber ver ne var bir tek gül diyer. Haber vereceğin Gülistan'da yüz bin gül var mı? Ama o Gülistan'dan haber veriyor, bir tek gülü haber vereyim, hepsini ondan Allah inşallah. <gülüyor> Kolundan tuttu, tükere getirdi. Ya Muhammed, Allah Allah. sakın aldım elhamdülillah, Bilal'ı kurtardım elhamdülillah, kurtardım. Ve kendi köleliğimde de durduramayacağım, sana bahşediyorum. senin köle olsun. Ben da azat ediyorum, dedi. Allah Azat ediyorum, kölelikten kurtarıyorum, dedi. Peygamberimiz onu evlat gibi kabul etmişti. Şahsı Habeşistanlı olduğu için simsiyahıdı. Simsiyah. Peygamberimiz duyurdu ki, içi simsiyah. Töber, içi simsiyah. İçi nurla dolu güyalım, dedi. Nurla dolu. Yani, düşündeki tunuk, siyah, içindeki iman bazı gibi doludur Bilal'ın. Rica ettiler, ezen-i uzat okuyordu. Kitaplar haber veriyor. Kitaplar, daha o kadar muhrik ses, daha o kadar insanı yakan ses, daha o kadar uzağa giden sesi bilemiyorum. Kitaplar mübalagayı diyor mu bilmiyorum. Heraba kendinin kerametinden olsa gerek okuduğu ezel üferler gibine değil altı sahaftlık yere duyuluyor diyor kitablar. Ayağının takırtısı, ayağının tıpırtısı tahsil yetinin intahaya duyulsa sesi altı sahaftlık yere tabi duyulacak. Ben Duyulacak. Araplar geldiler. Ya Resulallah dediler. Bilal ezem okumasın. Niçin dedi? Hayy alessalah diyemiyor. Hayy alessalah diyor. Habeşistan ne olduğundan Arapçayı çeviremiyor. ala alessalah diyor. Peygamberimiz bulundu ki ben Bilal'a o kadar muhabbetliyim ki. Allah'ın da o kadar seviyor ki. Bir genelinizin hayyasından vilanın hiç bana daha hayırlıydı. Peygamberimize çok aşık çok aşık, vefatınca onun kadar dayanamayan olmadı. Herkes yetmece oldu. Tabi Allah buna daha çok tokunduğundan nübüyemesinle madde taşma gitti, şama geldi. Dedi ki Muhammed vefat onun şehrinde oturuyorlar ya Allah Allah! Oturma bunun Gitti Şam'da evleniyordu, Şam'da duruyordu. Sultan-ı Enbiya Efendimiz rüyasına girdi. Dedi ki ya Bilal ben seni göresim geldi ne? Sen beni göresini gelmedin mi? Lan gerekme gelmiyor. Dayanamadı geldi. Geldi Medineye Tahir'e o silahın ahlak dolusu olduğu için içi. Raval Hasan, Anil Hasan, An El Hasan, El Anjetil Hasan, ela Hasan, el huluk Hasan. bu hadis hatırıma geldi. Raval hasen, Hasan, Hasanı ı Basrid'den rivayet hadisi şerif. Ali Hasan o da peygamberimizin torunundan rivayet ediyor. An ibn -e Hasan o da babası olan Hazreti Ali Efendimizden rivayet ediyor. An Cett Hasan Hasan'ın cetti olan Hazreti Muhammed'den. Hazreti Muhammed buyuruyor ki Elahinna Ahsan Hasan güzellerin en güzeli. Güzellerin en güzeli ''El huliqil Hasan, ''Kimin ahlakı dünyada en güzelse ise, dünya gözeli olur.'' diyor Peygamberimiz. Bilal'in siması simsiye ama ben güzel ahlak yok ki. Medine, bir birgününe inanamıyor. Gelmiş. Bilal, safa geldiniz, hoş geldiniz. Bilal, safa geldiniz, aralarında gelişemiyorlar Bilal'in muhabbetini. Halife, umar Farik olmalı radiyallahu anh. Yani Sıttıgı Aza e vefat etmiş herhalde. Allah şefaatine nail etsin. Çık da ezen oku. Ya Bilal, sesini göreceğimiz geldi. Sesini göreceğimiz geldi. Okuyamam. Sultan-ı Enbiya kabirde yatır kana o emrilerde bana ezen oku değil. O kabirde metfunu kenar ben minaresine çıkıp da ezen okuyamam. Allah. Hazreti Ayşe annemiz duydu geldiğini. Safa geldiniz dedi, ziyaretine vardı, hoş geldiniz. Ya Bilal bir ezen oku da Muhammed'i hatırlayalım. Allah. Anneciğim okuyamam. Canım annem babam size kurban olsun okuyamam. Peygamber hatırıma gelir, dayanamam. Ben aşıkıyım onu Dedi ki size rica ediyorum, ricamı kabul etmezsen annelik hakkımı haram ediyorum. Ben Sultani ı Enbiya'nın ailesi oluyum. Bütün müminlerin de annesi oluyum da bilan sözümü kırsın olur mu bu dedi. Çıkacaksın, okuyacaksın. Anneciğim hakkına, hakkına taruz edemem okuyayım tek dedi ezene çıktı ezene elini kulaklarda verdi Allahu Ekber Allahu Ekber dedi Bilal'ın sesini duyan ne kadar ne varsa hep dışarıya çıkmıştı böyle bir gün eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah. illallah dedi Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince kendi dayanamadı, bağırmaya başladı. Bütün medine peygamberimiz yeni vefat etmiş gibi ağlayıyor, çırpınıyor kes ya bilal, dayanamadık diyorlar. Duymaz, ezeni bitirdi. Bazı kitaplar çok insanların öldüğünü haber veriyor. Tahammül edemeyip Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Yani bunu da Sıddı Azam Efendimiz kölelikten azat ettiydi. Peygamberimiz de buyuruyor ki kim salavat-ı şerife getirirse köle azat etmekten daha çok sevaba nail olur. Daha faziletlidir. Demek Allah'ın masalli ala seyyidine Muhammedin ve Ali alihi ve sahbihi ve sellim. Devam edelim inşallah tane. Öyle ayet-i geçiyoruz. Ve Kadınlara da söz vermişik çok da gelmişler diyorlar. Evet. Onlara bir bahis ayıralım inşallah şöyle acık devam edelim. Estağfirullah bismillah. Yü'minûnel minâtud bâzuhum eliyâud. <suluhum> mü'min erkekler de mü'min kadınlar da birbirinin velileri, dostları, yardımcılarıdır. Allahımız Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Anlayamadı efendim ki biz. Anlayamadık. Sen üç beş tarafa Türkçe'ye çevireceksin. Bazıdan misaller getireceksin. Biz anca anlayacağız. Hem de emeklerimi esirgemem elhamdülillah. Tabii küçüklüğümden beri bir kişiye saatlerce anlatmaya çalışsam Allah'ım yorgunluk diye bir şey yiyemez o zaman <gülüyor> Elhamdülillah. Size de çalışacağım inşallah anlatmaya. <gülüyor> Mümin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 velileri geçsin birbirinin düşmanı oldu Müslümanlar. Birbirine hakaret gözüyle bakıyor. Kadınlardan birbirine kırgın sor işler ne var? Yüzlerce kadınla var. Konuşmayın kadınlar, Allah aşkına konuşman bir şey dinleyin canım. Sığlaşamıyor, bağırıyor, çağırıyor, öteki kadınlarında ikisi geldi mi huzurunu tüm bozuyor. Allah aşkına seslenme, yoksa Allah ağzını sizden keser, gönderirim kardeşlarıma. Onun için seslenme. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَهُ دَعْوُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْ Mü'min erkekler, mü'min kadınlar birbirlerinin yeli Dostlarıdır, yardımcılarıdır, birbirine yardım ederler. Mü'minler Peygamberimizin hadisiyle kemerbaşı gibi,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 şu caminin başı kadar başı binlerce araba getirir de ayrı ayrı yerlere döker Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ustalığıyla o yapılmazsa bin sene şurada taş olaraktan beklese kimse altında rahat edemez kimse o taşlardan istifade edemez mümin birbirinin dostu olursa mümin birbirinin kardeşi olursa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 Onun için küstüğün ırzına hakaret var, canına hakaret var, namusuna hakaret var, dinine hakaret var, mukaddesatına hakaret varsa buranın üstesinedir. Küs denir, daima kırkın durur, kalbin ondan hiç hoşlanmaz. Huppü fillah ferizatın, buğzu fillah feriz <gülüyor> Allah için, Allah'ın sevdikleri kulu sevmek farzdır. Allah için, Allah'ın sevmediği insanlarda sevmek farzdır. Onun için sevmediğin, sevmediğin fenalığındansa başka. Lakin mümin, ikisi de camiye beraber giriyor, sene sene Hocam neden kanaatın olsun, mümin mümine olsa canım kardeş kardeşe kardeş Kardaş kardeşe olsa, hoca ile, ailesinin ar arası kaç senedir kırkın Hoca kocayla kadın olsa, akrabayı ikiye ayrıldılar şimdi Akraba Hocam, akraba olsa, aynı kardeş, innemel minunaihva, mümin mü, mü kardeşi. iki kardeş birbirinden ayrıldı. iki taraf birbirine hasım kesildi. Hasım kesildi. Bunların üç günden sonra namazları ne olacağıla, Allah'ın huzuruna nasıl varacağıla? Ben bilemiyorum. Hadis-i şerifler biliyor, Kur'an-ı Kerim biliyor. Ben bilemiyorum. İyilik edelim, merhamet edelim, vicdan edelim. Vicdan edelim. Sulman gata, vafu Rasulullah habibullah. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz, <gülüyor> ak ah, böyle konuşsan bu hadisi şerifin içerisinde cemiyi ahlakım tecemü etti. Şu okuduğum hadisin içerisinde diyor, bütün ahlakım birleşti. Kim benim bu hadisimle amel ederse benim ahlakım gibi ahlaklaşmış olur. Benim ahlakımdan da takluku bir ahlak bir ahlak sallallahu aleyhi ve sellem kim benim ne kadar çakı okuyorum. Sebebini değil mi size? Şurada birçok sözlerim var, bugün yetkisini duyuruyorum diye çalışıyorum. Yani Allah Allah. vicdan bu, merhamat bu size. Yani acaba daha çok duyuruyorum. Duyursan ne çare Tutmadıktan sonra? Ben kutluğunu bilmem. Yarın huzur ilahiyede seni tam minibüslerle oradan getirdik de. Niye hak, hak yerinde konuşmadım diye, yaka davadısı olup da hakkımı alırım deme deyip konuşacağım, ben büküleceğim. Yani söz koymayacağım. Tutarsan tutan, tutmazsan sen bilirsin. Habibim bunalmadı vallahi. Habibim sıkışma, Habibim terleme. Habibim sen kendini helak edeceksin. Sen duyurma memursun. Kur'an'ı terli et, tutarlarsa tutarlar, Tutmazlarsa kendileri bilir. Cehennem hazır diyor. Cehennem hazır. Tutarlarsa kendiler bilir. Onun için yine de insan bayanamıyor mal oluyorsa. Sılmangata'ak. Peygamberimiz bu hadisi şerifin içinde cenni ahlakını tecemvuh etti. Kadın olsun, erkek olsun bu ahlakla inşallah tahalluk etmeye çalışalım ve ben, biz Kardeşimiz Hacı Abdullah kardeşimizle, giden seneki vefat eden hafızımızın babası, kardeşinle. O da tabi mahallemizin imamı ve hocadır. Memlekette bir kurban ne, rahmet duasında kurban kesilecek olursa, Abdullah Efendi getirin, salih bir kimse kessin diyorlar diller Bizden çok üstün bir ahlaka maliktir elhamdülillah. Tars'ı ismi anılmışsa anılmışken anılsın. O ikimiz vaat ettik, bu hadisle amel etmeye çalışalım diye. Bazısına muvaffak olabiliyor, bazısına belki olamıyoruz. Siz de çalışacaksınız inşallah, peygamberin ahlakıyla ahlaklanacağız inşallah. i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sılmangata'ak, sizi sıla etmeyen, sizin elinize gelmeyen, sizden akraba bağlarını kıran akraba bağlarını kesen ci kardeşlik bağlarını kıran kimsenin evine siz giden diyor peygamberimiz dengilerdim. Sılman taat. Sıla etmeyeni ben sıla eder evine giderdim. Ya hoca o şımarırsa ne diyeyim? Beni kovarsa ne diyeyim? Yüze almazsa ne diyeyim? Onları diyen şeytanla nefis. Varacak olsan yüzünü döşe giderim önüne. Var bak, var durmayan, yetme, burnuna değer, kötü söyler, yüze almaz diyen şeytan verer Hiçbir insan yok ki en büyük hasbı olsun, çocuklarını yanma alsın akraba, küsliğiniz yeter artık, seninle biz kardeşiz. Kalkınlar geldim artık, daha küsecek misin dersen, aman abicim diye boğazını kucaklamaya başlar. Yalan söyleme! Yani i̇nanmam ona, inanmam ona. Kaset hoşuna giren o taraf oluyor, nefsin hoşuna giren burnuna değir, yüze almaz, bunun için durur diyor şeytan gitme çünkü geleceği olsan çok sevap olacak peygamberin ahlakıyla ahlaklanacaksın cennete gireceksin şeytan da ona dahil değil Önüne böyle fikirler atar gitmeyeceksin diye yorumlarla şeytan <gülüyor> demek ki sizi sıla etmeyen yani siz sıla edin diyor peygamberimiz sıla'yı anlamak biz sıla-i rahimdir bu yani gelip gelmeye sılayı Rahim denler, ömrü iki şey uzatır, birisi sadaka, birisi de sılayı Rahim. Sılayı Rahim'den bir bahis çıkıyor gözümün önüne, haber vermeme imkan yok, çünkü ben başka yerlere geçeceğim. Değer ki illa haber mi? göremeyeceğim. İsterse yalvarsın, olmaz. Vâfû ammen zalemek, size zulmedeniz siz affedin diyor Peygamberimiz.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 Ya Ali! Ya Ali! Peygamberimiz çok konuşurdu ya Ali kelimesini, ona söz söyler, ona hitap eder. Dediler ki bir gün, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, ey iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, niye Ali'yi çok anlıyorsun da bize seslenmiyorsun, Ali'yi çok anlıyorsun, Hazreti Ali'nin sizden ziyada ahlakları var onun için dedi. Ne var? Ya Resulullah sizden soruyorum o şimdi huzurda yok. Size bir kimse zulmetse siz ne yaparsınız? Affederek. <gülüyor> Sahabe küldü. Aynı adam yine zulmetse, yine zulmetse, çocuğunu deviyorlar, tokunuyorlar, yine affederek giderler. Üçüncü defa aynı adam yine zulmetse Durdular kaldılar. Ya Resulallah yine ediyor. Artık içimiz yalan söyleyemez huzurunda. Dilimizle söylesek, kalbimiz uygun olmasa hata olur. Bir daha da affedemezdir bu. Ali'yi çığırın Hazreti Ali radıyallahu anh geldi. Karşısına oturdu otur ya Ali. Size bir zulmeden olsa ne yaparsınız affederim. Aynı adam yine zulmetse affederim. Aynı adam yine zulmetse affederim, on defa böyle buyurdular. Onuncular dedi ki, mübarek lisanınızı yorman ya Muhammed. Allah'a yemin ederim ki, sana da bana da kıyamete kadar ömür verirse, her zaman bu suarı sorsan yine eğri giderim, yine ah, geliyor içimden dedi. Yani Hazreti Ali Ali'yi bu ahlakını için severim diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayla geçiyorum. Bu altı men sizi mahrum eden, size vermeyene siz verir diyor Peygamberimiz. Size hacet lazım olunca bilmeyen adam, altın kapının, ağaç kapıya işi düştün mü, yerin boynunu büker. Ha çocuğu ver de onun bahçamızı depsin diyor. Sen fukarasın o zengin, filan zaman bir şey istedim de vermedim diyor, göndermiyorum, cümle, diyor. Dükkenden dükkene lazım oldu, sermaye lazım oldu, Adana'ya gidiyorum, beş altı bin lira varsa ver, verme diyor. O sana muhtaç oldu geldim, ver diyor Peygamberimiz, ver diyor. Ben vermeyene verirdim diyor Peygamberimiz. E ee, ben veremem, e ee, peygamberimizin ahlakı bile ahlakı olamaz kusura kalmı öyleyse, olamaz. <gülüyor> Geçiyor mu burayı? Burayı da ile. <gülüyor> Hoca biz verdik ya, hacet verdik ya, <gülüyor> bir hacet verdik mi onun yerine işimizi gösterdik. Komşuya bir çuval lazım oldu mu verdik ama onun yerine pambuğumuzu evittiririk ona bir para verir ama paranın yerine ot devdirir ona da ücret vermek bunlar faiz olur bunlar riba olur riba yetmiş türlü günah en küçük Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahkar olur böyle küçük para olan adama hizmet ettirme dilini seversen ettirme peygamberini seversen ettirme İmam-ı Azam Efendimiz'in bir adamda alacağı vardı. Alacağını, al, orada bir talebesi vefat etmiş. Onun gölgesinde herkes duruyor, konağın. O ısıcakta yanıyor. Ya İmam-ı Azam şuraya gelsen de, dağda çok ısıcaktır, şu gölgede dursana. <gülüyor> o binanın sahibine ben göndüç para verdim. Göndüç para verdim. Belki vücutumun teri savur da, bedenim, bedenim serinleşirse o paranın faizinin yerine niye olur diye korkuyorum da oraya varma tehlikeli yere varma, yılan olan yere elini sokma. Buralar yılandır, ejderhadır, senin imanını demirir bura. İmanını demirir, aman ha amelini mahvetme, etme. Biz hakkı söylüyoruz. ''Ve ahsin men esâe ileyk, kötülük edene iyilik edin, kötülük edene iyilik edin, kötülük edene iyilik edin.'' Yedilir mi o kötülük ediyor, sen iyiliği edeceksin. hazgat Ali radıyallahu anh, yine o çıktı karşına radıyallahu anh, Allah şefaatine layil etsin. Çok az mantı bir kafir ile harp ediyordu, harp ederkene nasıl kürsat buldu atlarının ayağını çaldığı inan kafir gelip edemedi, düştü oh. düştüğü zaman kollarına dizlerini verdi kılıcını da boğazına tuttu böyle İbn-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben Ali Yelmurtaza'yım Allah'ın aslanıyım aslanıyım Allah'ın vahdaniyetini Muhammed Mustafa'nın Risaletini kabul et mi boğazım kurtuluyor? Yavuz'a kesiyorum kafanı dedi. Hiçbir şey söyleyemedi kafir. İman etmeye de gönlü yok. Daha hiddetini kesiversin de canımın çıktığını bilmeyin deyi aşağıdan yukarıya tırt dedi yüzüne ya dedi. Kılıcını kaldırdığı onu azat etti. Hz. Efendim şu anda çekildi. Ya Ali beni niye sen öldürmedin dedi. Daha tez kessin diye, ben senin yüzüne tükürdüm, kasıt giderdi, kesiversin, atsın. Bizim dinimizde kötülü kötülük iyilik eğri giderler. Tükürdüğüm için sana affettim. <gülüyor> ne diye dedi, hikmetini iyi söyle. Çam gibi sinsin bana dedi. Çam gibi sinece iman etmem desen kafan gettiydi, tükürdüğüm için nefsime belki ağır gelir de onun için keserim de mes'ul olurum! Bizim cihimizde de ve iyilik yapmak var! Onun için seni affediyorum haydi, dedi! Ben affolundumsa Allah'ımı buldum! Allah. Okuyalım hepimizden! Eşhedü! Allah! Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü! Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik et ya Allah kadar kötülük edeni nasıl affediyor, nasıl ihsan ediyor, nasıl kesmiyor! Ver Hazreti Peygamber'in sahabesini de ondan ibret al Müslüman! Çok hocam, biz onlara benzemeye imkanımız yok! Hiç imkanımız yok! Yalnız onları seviyoruz! Sıddıkı alzan birinci! İkinci Omar Ulfariq, Üçüncü Osman-ı Zimnöri, Dördüncü Ali El Murtaza. Bu kıyasla böyle meratıpları var, böyle seviyoruz. Acaba biz kurtulur muyuz? Kişi sevdiği ile beraber haşrıcen olur, onlarla beraber olur, yarın mahşerde onları sevdiği için kurtulur inşallah. Ya Resulullah Hazreti Ali ziadı seviyordu. Teklere hakaret. Onlar Aleviler, Rafaziler 73 fırkadır. Bunlar kitapta peygamberimiz bir tecilli ehli cennet ah 72 fırkası diyor, cehennemlik diyor peygamberimiz. Ümmetin 73 fırkaya ayrılacak. tek olanı ehli cennet, geriyanlı yanı 72 fırka ehlin arz. Kim ya Rasulallah bir kedicik kelimeyle yaptı? Benim ve ehli Sünnet ve cemaat mezhebine uygun olan itikatta benim ve sahabelerim yolunda gelenler o itikat sahipleri ehli cennet değil, ondan geçinci mesada ayrılan Hazrati Ali Peygamberden üstün gören. Hazreti Ali, Sıddîb-ı Azam'dan üstün gören Rafazılar, Kadri mezhepler, Ceberiler, bunlara benzer yetmiş fırka dalalettedir Allah ayıptırsın, Allah istah etsin! Adana ağzımızdaydı on tane fellahın iman ettiğini gördük. İnsaflığı konuştuk. Merhamat ettiler, baktılar hakkı buldular ondan sonra iman ettiler elhamdülillah onun için Allah'ımız hakkı hakka teslim eden onları zümrasına ilhak buyursun inşallah ben kardeşlerime kadın kardeşlarıma da söz vermiştim ve geldiler doldular onlar için de konuşmayı söz verdim Allah rızası için onlardan da konuşacağım beni mazur gör siz de benim cinsimden olduğunuzdan Cilimden çekip çekip sözü siz alıyorsunuz. Kalbimde onlara söylemek var, çekiyor, çekiyon alıyor. Onlar çekemiyor. Neden çekemiyor? Çünkü kadın kısmısı birbiriyle konuşmadan başka bir şey bilmez. Geldim mi bağızda şunu dedi, gel de duydum ama niye haber veriyordun? Benim de kulağım var zaten, o çok eceli İki iki kelime okuluysa. İki kelime okuduysa ben sizden iyi bilirim deyi fısır fısır, fısır fısır fısır fısır ben bilirim kadın cemaatını, Allah hızası için konuşma yahu, konuşma dinle. Şimdi hadis geliyor, hoca takdir etmek kadınları, Bunlar bizim e, hayat arkadaşımız, bir yastık arkadaşımız, tokunursan bize tokunmuş olurum. Yok kitabın tokunduğu kadar tokunurum, daha ziyade tokarmam elhamdülillah. Şimdi onların menfaati hakkında bir hadis-i şerif okuyorum. <gülüyor> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İza sallatil mer'atu ve samat şehlaha ve hafizat serceha ve taat zelceha dahilatil cenne. Sadıqa Rasulullah, ne teqahibullah. Erkeklerden ne kadar iyi yeri var kadınlara da şimdi. Peygamberimiz kendi buyuruyor. <gülüyor> kadın, bir veyautta bin kadın, yüz bin kadın beş vakit namazını kılarsa, benim ümmetimden bir kadın beş vakit namazını geçirmeden kılarsa, kılmazsa hocam, Kılmazsaydı konuşup konuşup bir kaldık onlar da duydu, siz de duydunuz. Tekini geçirirse, Allah da affetmezse, seksen kere, seksen bin sene cezasını Peygamberimizin diliyle konuştuk. Onu deniyoruz. Demek kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu da tutarsa, gıybet etmez, iftira etmez, İsnat etmez, orucunu da tutar, sevabını harc etmez. Ya efendim, başı da açık, ayağı da açık, fırıl fırıl birbirinin yanına gezmeye geliyor, akşama kadar elin lafını konuşuyor. Ben onu demiyorum, doğru tutanı diyorum. Doğru tutanı diyorum. Ben yallarıyım, kocan olurum, gel ayağıma, beyaz çorap giyme, siyah giy, alayım diyorum. Ayıp olur, beni kınallar diyor. Olur mu bunların namazı? Bir kadın topuktan yukarı diyor kitaplar. Bir el basımı açık yeri olursa, zift karanlık evrin köşesinde namaz bulsa kabul olmaz. Bir kadın saçından bir el basımı kadar açık yeri olsa... <gülüyor> İsterse elinin en karanlık köşesi Gecenin de zindanı olsa yine kabul olmaz namazı Bizim fıkıhımız bu Ben elin açığına saçığına karışmam Biz ancak kitabı deriz Demek ki kadın beş vakit namazını kılarsa Ramazan orucunu da tutarsa <gülüyor> Kendini de böyle kitaplar çok açık yazar ama insan edepli hocam da edepli olmak lazım her şeyi açığa açık açık koymak da günah kendine haramdan sakınırsa dedim mi belli oluyor demek ki namusunu ırzını elden muhafaza ederse anlaşıyor efendim kendini de haramdan muhafaza ederse zevcine de, kocasına da itaat ederse muazzeb olmaksızın cennete dahil olur. Hiç azep görmeden bu dört yazı bir kadın da bulunursa suç azap yüzü görmeden cennetin sekiz kapısı açık olur kadın kulum istediğinden giydirler. Biz de onu çok kötü zannediyorduk kadınları. Yo. Sen çarşıda bazılarda bin yalanına ticaret eden o yer Allah ondan sormaz, tüm senden sorar. Sen akşama kadar, sabaha kadar çarşılarda, pazarlarda kav eden, eden o evine çekilir, tesbihini eline alın. Kuşluk namazı kılar, evvabın namazı kılar, kılar Allah'a itaat eder, evinden ayrılmaz. Kırk böyle ibadet ister velilerden olur diyor kitaplar. Kadın böyle. Bizim kadında mı? Sizin kadına inanamıyorum. Ne diye inanamıyorum? Hiç evinde durmuyor efendim. Hızır hızır komşu geziyor. Bu kadın değil, evinden çıkmayan kadın. Bak misal vereyim birini. İki cihan güneşinin kızı Fatıma Tay Zöhra validemiz. Allah şefaatine nail ya Rabbi. Ya Resulallah, benim cennette refikim kadın var mı? Cennette bana refik olacak kadın var mı? <gülüyor> Sultan-ı Enbiya Efendimiz <gülüyor> Cibri'li emini bekledi. Cibri'li emin dedi ki filan mahallenin filan numaralı hanesinde bir kadın var Fatıma Tez ile cennette beraberdi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 ah zamanında olsa da bir de bizim evimize gülseydim ah Allah Allah ah gülseydim olmadı üzüldüğümüz için inşallah cennette birbirimizi ziyaret ederiz inşallah kimsiniz böyle dedi niye geldiniz ziyarete geldim görüşeceğim kurbanların olayım ya Fatıma dedi Allah peygamber aşkına Kırılma bana, kocam kadın ve erkek gelirse kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye sormadım. Kocamdan sorayım, yarın gel, kocamın hakkına taarruz etmeyin dedi. Onun için boğun getmeni rica ederim. Bir kadın diyor, kocasından izinsiz, erkek de girdiremez bir eve, kadın da girdiremez. Şeriatımız böyle, hiç girdiremez. O iyisine mi geliyor, kötüsüne mi geliyor? Gücüne lan mus kaypti de senin lan soğutmaya mı geliyor? Arağını bozmaya mı geliyor? Seni aldatıp da ailenin imle diptiye mi geliyor? Niye geldiğini bilmiyor mu da gelin, gelin kadın mı kendi kadının yanına girdiyor? Tanımaz orcal çıkar gelmeye gel benim kadın. Yetmesi yedi adım olsa yasaktı. Kocasından yedi adım dahi e, izinsiz ayrılamaz. Ayrılıyorsa huzuri ilahiye de o, o koca ondan hakkını alacak. Detti ikinci gün geldi. Yanına Hazreti Hasan Efendimiz, Hü Hüseyin Efendimiz de düşmüş. Kapıyı vurdu kimsiniz? Fatıma'ta Zühra'yım. E kocam size müsaade buyurdu dedi, Yanında bir kımıştı var, ne o dedi? Küçük Hasan'ı da, Hüseyin'i getirdim, pek küçük dedi. Yanıma düştü, geldi. Kurbanların olayım ya Fatıma, ona izin almadım dedi. Sana izin aldım, ayaklarına kurban olayım, annem babam kurban olsun dedi. Bana kırılma dedi, ona da izin alayım da öyle geldi. O gün yine gitti. Evli Küsü'nün geldi, bu alış Hasan Efendi'mizle yanına katılmış, ikisi bir geldi. Kapıyı vurdu, kimsiniz? Ben Fatıma'da zorayım Yanındaki Hasan mı dedi, Hüseyin mi dedi. Hüseyin de var, Hasan da durduramadım, küçük olduğu için annesi ola geldi dedi. Kurbanlarım olayım ya Fatıma. Hüseyin'e izin aldım, çünkü sabıdım. Yırt yaşında, beş yaşında zararı yok, lakin Hasan'a izin almadım. Ha adımlarına kurban olayım, geri geldi, ona da izin alayım dedi. O gün de açmadı. Devri kışının üçüne de izin alınca içeriye girdi. Vahdi ki kadın o kadar güzel ki, o kadar taze ki, yirmi beş yaşlarında ne de bacım olsun, kardeşim olsun. Ahbet de yoldaşım olsun. Böyle kadın, niye kadın gibi, karı gibi sesin çıkıyor dedi. Yani genç gibi sesin yok dedi. Boğazın mı boğulur? Ağzından baş çıkardı dedi ki, ağzıma taş alırım da, dışarıdan çocuklarıma seslenirken, kadın sesini duyar da bir erkek indenir de, Lisan zinası yaparım diye, korkarım ya Fatıma! Onun için kadın gibi konuşmanın için ağzıma taş alıyorum, dedi! Allah Allah! Niye böyle dedi, oturuyor oturuyorsun, ekmeğin suyun güneşte, sıtmanı tutuyor! Üşüyor musun? Şu kölge daraka geçseme, kurbanların olayım Fatıma! Kocam dedi elin irkatlığına gider de, güneşte çalışıp güne, güneşte miyip içiyor da, ben kocamı Allah Allah. güneşte yiyip içtiğine hayal ediyorum. Ben köylgede oturmaya da onun için dedi, kurbanım olayım dedi, kırılma sen orada otur, ben burada oturayım dedi, niye böyle ayak içine